Ahdine Sadık, Bahadır Yiğitler, Kerem Çağlar Zihin konforunu bozan, hakikatlerle yüzleşen ve mazlumların akan gözyaşlarının tazeykine tanıklık eden Müslümanların rikkatli kalpleri daha kuvvetli ve daha hızlı atıyor artık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat eden oğlu İbrahim için sessizce döktüğü gözyaşları gibi, Bugün mümin gönüllerde sükunet ve metanet içerisinde gözyaşları akıtmaktalar. Bu gözyaşları hemen hemen tüm İslam coğrafyasında yüreklere akar. Dökülen bu gözyaşları şirk ve zulüm düzenlerini, orduları ve önderleriyle birlikte boğacak bir kızıl denize dönüşür mü? Ümit, gayret ve dua. Yüreklere akan sıcak gözyaşları göğüs kafesinde mahpus gönüllerin acısını katmerleştirerek artırdı. Allah Sübhanehu ve Teala'yı tevhid ve tekbir eden feryatlar eşliğinde yakıcı ve delici bakışlar yöneldi beynel küfre. Küfrün her boyuna ve her çeşidine. Bu feryatları işiten mümin, katilden daha kötü olan şirk fitnesini ortadan kaldırmak için bütün hücreleriyle hissetti acıları, hüznü ve firakı. Sadece hissetmekle de kalmadı, bizzat yaşadı bunları. Çünkü hissetmek ayrı, Yaşamaksa bambaşkaydı. Sahiciydi. Bugüne kadar okudukları, dinledikleri, izledikleri, öğrendikleri, bildikleri ve davet ettikleri hakikatler de topyekun ayaklanmışlardı sanki. Beynine ve kalbine hücum ediyorlar ve adeta kendisine dönüp haydi diyorlardı. Tıpkı annesinin kucağındayken dile gelip muttali olduğu hakikati fısıldayarak onu tereddütten kurtaran asabı Uhud'un en küçük ferdi gibi telkinde bulunuyorlardı. Haydi, bil ki sen kesinlikle hak üzeresin. Evet, yıllardır süre giden hengamenin sonunda bilinenlerle görülenler karşı karşıya gelmişlerdi. Artık karar vaktiydi. Ya paslanmış, putlanmış, kararmış ve katılaşmış Beni Adem suretindeki biyolojik varlıkların arasında daha az paslanıp kirlenmemek için canını dişine, dişini de dünyanın gemine takacaktır ya da duyduğu feryatlara itikadının gereği imanın çağrısı, temiz fıtratının hoş olana iştiyakı ve tevhid davetiyle beraber Allahu Ekber feryatlarını katıp yeryüzü lanetilerini dizüstü çöktürecek bir sayhaya dönüştürecektir. Mü'min gönüllerde ezelde verdikleri misakı hatırladı. Fıtri ve şetaretli bir âlimin zevki kapladı tüm yüreğini onların. Misak anından bu yana olduğu gibi yine ve yeniden ahitlerine bağlı kalıp vefa gösterdiler, gönüllerini okşayan bir hasret efiltisiyle. Mü'minler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Ahzab Suresi 23. Ayet Ebedi esenlik ve mutluluk yurdu cennetin mualla sahipliğine namzet müminler, ancak seçkin insanların katılabildiği önemli bir davetin davetli listesinin ilk sıralarında bulunanların davet olundukları mekana kabul edilmeleri gibi, birer birer yeşil kuşun refakatinde umduklarına nail olup korktuklarından emin olacakları mekanlara ulaştılar inşallah. Dava büyük olunca, onu deva edinenler de onunla büyür, onunla şereflenir ve aziz olurlar. Tevhid davası öyle bir davadır ki, çağrısı temiz, fıtrat sahipleri kimselerin kalplerini mest ve mesrur eder. Bir çağrı ki, mü'minlerin gayret damarlarını titretir, bir gayret ki, dünya hayatındaki eseri izzettir, Ahiretteki son menzili ise, adeta kalpleri çatlatacak azametteki ebedi sürur ve saadettir. Bir saadet ki, onun yanında hiçbir değeri olmayan dünyaya ait bir vasıta olan kalemle ve kalemin yazacağı satırlarla tanımı yapılamaz. Zira hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın duymadığı ilahi bir bağıştır o. Bu davaya gönül ve ömür vermiş sevdaları derin ve yürekleri yaralı Müslümanların yaşadıkları mevsim, her zaman hüzün ve hazan mevsimi ola geldi. Dünya hayatındaki mevsimlerin hepsi de aslında hazan değil midir? Başka bir mevsim olsaydı tüm İslam coğrafyasında her daim firak, hüzün ve elem olur muydu? Musa Aleyhisselam'ın Tuva'da gördüğü ateş misali, tüm bu keşmekeş içerisinde hidayet nuru gibi parıldayan, Tehvid davasının öncüleri, emekçileri ve mücahidleri salih selefin izinde yerlerini aldılar. Kimisi bir örük zülfüne canlar feda edilesi güzelden ayrıldı. Aziz ve celil olan Allah'ı tanıdıkça onun razı ve hoşnut olduklarının dışında kalıp değersizleşen her şeyden ayrılmak için yardan olduğu gibi serden de geçti. Kimisi içinde şirk, ihanet, kin ve haset olmayan sağlıklı ve temiz kalbini ibadetlerle mamur ederken Allah yolunda bir saatlik cihadın 70 yıllık nafile ibadetten daha değerli olduğunu haber veren Nebevi Muştu'yu öğrendikten sonra Firdevs'in tozlu yollarına revan oldu. Kimisi kısır bir döngü içerisinde kendisi için ömür törpüsü haline gelen aylık bilançolarda, önceki aya göre daha az kar ettiği için gösterdiğini zannettiği sabırla, yoğun ve sanal bir manevi atmosfere girmek gibi şeytandan mülhem ataleti aşarak sonsuzluğa dek yüzünü güldürüp, gönlünü aydınlatacak nihayetsiz bir kazanç elde etti. Kimisi harbi ticaret erbabıydı hesapsız kârla gerçek kazancın mevcut şirk sistemin eteklerinin altında dolanıp dolaşmakla elde edilemeyeceğini bildi. Zamanını, emeğini, malını ve en değerli varlığı olan canını hiç tereddüt etmeden Yüce Allah Sübhanehu ve Teala'nın cennet vaadi karşılığında sattı. Şimdi ne kadar da çok kârlı bir alışveriş yaptığını müşahede ettiğinden, aynı güzel akıbeti tekrar yaşamak için dünya hayatına dönmek ister. Halbuki cennete giren hiç kimse bir an olsun oradan çıkıp dünyaya geri dönmek istemez. Bu iştiyakı ancak şehitler duyar. Kimisi, Müslümanların küresel küfür sistemi ve yerli tağutlara karşı sürdürdükleri cihadı, çemberimsi bir çukurun içinde boz bulanık bir çamur gölü olarak görüp, göstermeye çalışanları, içerisinde debelendikleri tağuti sistemle bütünleşme deniyetine terk ederek, İslam'ın zirvesinden, Kerim olan Rabbin rızasına ve bol bağışına nail oldu. Kimisi şirk ideolojilerinden en az zararlı, uyumlu ve ödünç kullanabilir olan diye tanımlayarak organik ilişki kurup gün geçtikçe de, gün geçtikçe de duygusal aidiyet hissine kapıldıkları demokrasi çarkının içerisine girdikten sonra ilk devrini, turunu tamamladığında çarkı dişlileri arasında kan revan içinde kalan hak kartvizitli hak kartvizitli cemaatlerin Ey kavmim! Demokrasi gibi modern bir putu tazim edip tapmayın. Resulullah'ın yolundan yüz çevirip akıbeti ebedi azap olacak keler deliğine girmeyin. Allah hakkında da yalan uydurmayın diyerek peygamberlikten sonra gelen sıddık sıfatıyla razı olunmuş ve razı olmuş mutmayın nefis olarak Yüce Allah'ın huzuruna çıkar. Kimisi Allah'ın dini en üstün olsun ve Müslümanlar hazandan ve hüzünden uzak kalsın diye gençliğinin baharını tohum kılarak Allah'ın arzına serpiştirip kanıyla da sulayarak baharların hiç bitmediği ebedi gençlik ve asıl dirilik yurdu mevâ cennetinde muradına ermiş ve gönlü şad olmuştur. Kimisi tevhidik kanını, etine, düşünce ve duygularına karıştırdığını, tevhid davasına davetin, bu davanın müdafiliğini ve şerefli meleklerle yoldaşlığını, Canıyla kanıtladığı için pırıl pırıl parıldayan bir nur, yüce bir saray, şırıl şırıl akan enva çeşit nehirler, nimetler, selametli bir yurt ve yüksek değerde bir makam olan Darus selam ile mükafatlandırılmıştır. Hayatın varoluş amacı olan tevhid akidesiyle Yüce Allah'ın yaratma maksadını uygun bir hayata muvaffak kılınan muvahhidler, cihat meydanlarında başlarını kaldırdıklarında cennetin kendileri için yüceltildiğini ve üzerinde bulundukları yolun güneşin aydınlığı gibi açık olduğunu gördüler. Allah Sübhanehu ve Teala salih amellerle beraber cennetin yollarını da Müslümanlara kolaylaştırmıştır. Muvahhidler uzun emellere aldanmadılar, gaflete kapılmadılar. Batıl kuruntulara ve yalan teziratlara kanmadılar. Kötü amellerin kalplerinin üzerine paslatmasına izin vermediler. Dünya lezzetlerini ellerinin tersiyle reddettiler ve ahiretleri pahasına onlara yönelen dünyalıklara koşmadılar. Onlar sözün en güzeline yöneltilmişler ve hamde layık yüce Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Kendilerine bahşedilen bu büyük nimetin şükrünü hakkıyla yerine getirebilmek için mal, evlat, ilim, emek, vakit ve mesken gibi bu davaya verebilecekleri her ne varsa büyük bir hoşnutlukla ve hiçbir tereddüt göstermeden takdim ettiler. Nihayet yanlarında en değerli varlıkları olan canları kaldı. Aziz ve celil olan Allah ile yaptıkları alışverişin gereği ve gönülleri cennet bahçesine çeviren şehadet arzusuyla canlarını da kurban ederek verdikleri söze sadakat gösterdiler. Her insan aynı misak üzere dünyaya geldiği halde ahiret yurduna bu misak üzere dönenler ne kadar da azdır. Ey vefa ve hak sahibi Rabbimiz! Bizi de tevhid davasını yüceltmek uğruna, dünya hayatını terk etmeye, bir yudum su içmekten daha basit görüp imanlarına parçalanmış bedenlerini şahit kılan şehit muvahhid kardeşlerimize yoldaş kıl. Bu yazı Tevhid dergisinin 20. sayısında yayınlanmıştır.